Herkese selam. İşlem öncesi dönemden devam ediyoruz. Ee, sihirli düşünme yatkınlığı yine dönemin en tipik özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Lütfen sorularda dikkat edin. Sihirli düşünme yatkınlığı demese bile sihirli düşünme der, büyüsel düşünme der ya da magical thinking diye bazen parantez içinde veriyorlar. Bunların hepsi aynı anlama geliyor. Peki tanımlayacak olursak sihirli düşünme yatkınlığı soruda nasıl anlayacağız? Çocukların Hayal ile hayal ile gerçeği birbirinden ayıramamasıdır. Çocukların hayal ile gerçeği birbirinden ayıramamasıdır. Bu bazen hakikaten çok daha kötü sonuçlar doğurabiliyor. Mesela Bursa'da hatırlıyorum. Spider-Man zannedip çocuk kendini balkondan aşağıya atladı. Aynı Spider-Man gibi uçacağımı düşünüyordu falan. E Ne oldu? Hakikaten o kadar masum düşünüyorlar ki onlar. Yani e, dolayısıyla da çocukların dünyasında hayallerle gerçekler çok da net bir noktada değil. Ya da işte ne bileyim çocukların kendini Pikachu zannetmesi, çizgi filmdeki gördükleri karakterlerin gerçek olduğunu düşünmeleri, masalların gerçek olduğunu düşünmeleri bunlar hep sihirli düşünmeden kaynaklanıyor. Mesela bir çocuk rüyasında Annesinin ona kızdığını görebilir. Uyandığında şöyle diyebilir mesela. Anne bana beni niye dövdün der mesela. Nedir? Bu yine çocukların rüyaları gerçek. Gerçekleri rüya zannetmesinden kaynaklanıyor. Sorularda sihirli düşünme yatkınlığını 3 tane başlıkta toplamamız mümkün. 3'e ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar animizm. Yani diğer ismiyle canlandırmacılık. Diğeri hayali arkadaş ve son olarak da yapaycılık ya da diğer ismiyle artifikalizm. Bunlar sihirli düşünme yatkınlığının parametreleri. Şimdi animizm dediğimizde, canlandırmacılık dediğimizde şunu anlayacağız. Canlı bir şeyin Canlı bir şeyin cansız, cansız bir şeyin ise canlı olarak algılanmasıdır. Canlı olarak algılanmasıdır. Şimdi şu hiç KPSS'de çıkmadı. Canlı bir şeyin cansız olarak algılanması. Mesela şöyle düşünün. 2-6 yaş arasındaki çocuklar... Ee, yavru hayvanları mesela köpekleri, kedileri oyuncak zannediyorlar. İşte kuyruklarına teneke falan bağlamaların sebebi o aslında. Ben çocukken hatırlıyorum e, erkek çocuklar civcivleri top zannediyorlardı ve civcivlerin üzerine kiremit koyup hopluyorlardı. Sonra da işte top patladı diye bağırıyorlardı mesela yani. Muhtemelen onun gerçek olduğunu düşünmüyorlardı diye inanmak istiyorum. E haliyle bu da bir canlandırmacılık ama KPSS böyle sormaz arkadaşlar. KPSS'nin sorduğu şey cansız bir şeyin canlandırılmasıdır. Cansız bir şeyin canlandırılması. Şimdi çocuklar ne yapıyorlar? Mesela Piaget'in yaptığı bir deneyde kızın bir tanesi oyuncak ayısını karşısına almış onunla konuşuyor. Yani bir oyuncak ayıyla konuşmak ne olacaktır? Canlandırmacılıktır. Hakikaten onun kendisini duyduğunu zannediyor. Ya da onunla iletişim kurduğunu düşünüyor. Ee, ben ablamla alakalı bir hikaye anlatayım size. Bunu hep anlatıyorum. Ablam duymaz umarım buradan inşallah diye <gülüyor> temenni ediyorum. Şimdi e, eskiden böyle tek kaset çalarlı teyitler vardı. İşte kaseti koyuyorsunuz işte çalıyor falan filan. Bir gün otururlarken kadının biri şarkı söylüyor. Yandım Allah, yandım, yandırma beni. Ablam çok içleniyor herhalde. Bir bardak suyu alıyor, teybi açıyor, döküyor, kapatıyor. <gülüyor> Babam diyor ki kızım ne yaptın? İyi de baba diyor çok susam, su verdim. Bakın bu doğrudan bir canlandırmacılıktır. Çünkü neden? Yani çocuğun orada hakikaten içinde bir insan olduğunu düşünmesi animizmle açıklanan durumdur. Yine yıllar önce Mercedes'in bir reklamı vardı. Bilmiyorum izleyen var mıydı ya da hatırlayan var mıdır ama çocuk bir oyuncak arabası var. Oyuncak arabasını toprağa gömüyor ve her gün sulamaya başlıyor toprağa. Ne diye düşünüyor? Bu da aynı bitki gibi ne olacak? Büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek araba olacak. E dolayısıyla bir oyuncak arabaya canlılık özelliği yüklemekte ne olacaktır? Anime zindir. Benim çok sevdiğim yaklaşık 2012 yılında falan bir ödül almıştı bir kısa film size de onu anlatayım hem, hem aklınızda kalsın. Çocuğun bir tanesi arkadaşlar şey yapıyor televizyon izlerken belgeselde Afrikalı çocuklardan bahsediyorlar. İşte diyor onların karnı aç onların ekmekleri yok falan böyle anlatıyor. Sonra çocuk bu duruma çok üzülüyor ve her gün televizyonun içine ekmek kırıntıları atmaya başlıyor. En sonunda televizyon bozuluyor ve e, televizyonun arkasını açtıklarında ekmek kırıntılarını görüyorlar. Çocuğa sorduklarında neden böyle bir şey yaptın? İyi de diyor onların karnı acıkmıştı onlara yemek yedirdim. Bakın bu da nedir? Animizmdir. Yani onun içindekileri gerçek zannetmek tamamıyla animizmin açıklanan bir durumdur. Arkadaşlar animizmi yapaycılıkla lütfen karıştırmayın. Sorularda çok görüyorum çok karıştırılıyor. Yapaycılık sadece bakın sadece... Doğa olayları ile ilgilidir. Sadece doğa olayları ile ilgilidir. Doğadaki olayların Doğadaki olayların Başkaları tarafından Başkaları tarafından Yapıldığını düşünmektir. Doğadaki olayların Başkaları tarafından yapıldığını düşünmektir. Şimdi arada bir hani kıyaslama yapalım. Biz animizmde dedik ki cansız bir şeyi canlandırmak. Yani bu silgi cansızsa ve çocuk bununla konuşuyorsa bu ne olacaktır? Animizmdir. Peki yapaycılığı konumlandırdığımız yer neresi? Sadece ve sadece doğadaki olaylar arkadaşlar. Mesela doğadaki olaylar ne? Fırtına, yağmur. Deprem, sel, işte kar değil mi? Bunlardan bahsediyoruz. Doğum ve ölüm yine bunlar da doğadaki olaylar. Mesela dışarıdan dışarıda kar yağıyor. Çocuğa sorduğumuzda sence neden kar yağıyor? Nasıl açıklar? Mesela şöyle diyebilir. Babam der pamukları atıyor gökten o yüzden kar yağıyor. Bir doğa olayının başkaları tarafından yapıldığını düşünüyorsa bu kesinlikle ne olacaktır? Yapaycılıktır. Anlamıyorlar çünkü bakın yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Piaget'in denge mantığı aslında. Çocuğun kar nasıl yağar, yağmur nasıl oluşur bunu anlaması mümkün değil. Ya da rüzgarlar nasıl oluşur bunu anlaması mümkün değil. E dolayısıyla da çocuğun tutup da bu durumu kendince bir kılıf uydurması ne olacaktır? Tabii ki yapaycılık olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Arkadaşlar... E Yapaycılık soru olarak çok sık karşımıza çıkabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Mesela şöyle düşünün. Bir çocuk diyor ki anne ben nasıl dünyaya geldim? Annesi de diyor ki seni leylekler getirdi yavrum. Şimdi çocuğun buna inanması da yapaycılık olur mu? Kesinlikle olur. Çünkü neden? Yani Doğum da bir doğa olayıdır ve çocuğun leylekler tarafından getirildiğine inanması onun bu şekilde denge kurduğunu gösterir. Elbette yaparcılıktır. Ben son bir de kendimden örnek vereyim size. Küçüktüm yani bayağı bir küçüktüm. Ee, Bursa'da biliyorsunuz deprem çok fazla oluyor zaten. Deprem kuşağında olan bir yer. Tabii küçükken tam sokağın ortasındayken deprem oldu ve evler böyle bir sallandı gibi onu gördüm onu hissettim yani. Korkmuşum herhalde. Gittim dedim ki babaanneme. Babaanne bu deprem neden oluyor dedim. Çok özür dileyerek söyleyeyim. Babaannem dedi ki. Çocuğum dedi. Bir tane dedi öküz var dedi. Öküzün boynuzunda bir dünya var dedi. O dedi kafayı salladıkça dedi. Deprem olur dünyada dedi. Bakın inanın. O yaşta çok mantıklı geldi. Yani düşünsenize denge kurdum mu? Kurdum. E, dolayısıyla ne oldu bunun adı? Yapaycılıktır. Depremi bununla açıklamak. Yani çok saçma da olsa yaparcılıktır. Ya da şeyi düşünün mesela. E, Piaget'in yaptığı bir deneyde diyor ki rüzgarlar nasıl oluşur? Çocuk diyor ki ağaçlar kollarını sallar rüzgarlar öyle oluşur diyor. E halbuki aslında rüzgardan dolayı ağaçlar sallanmıyor mu? Evet ama çocuk ne yapıyor bakın bu şekilde düşünmesi elbette yaparcılıktır. Tekrar söylüyorum animizmde cansız bir şeyin canlandırılması söz konusu iken yapaycılıkta doğada yaşanan bir olayın uydurma şeylerle açıklanmasını anlamamız gerekiyor. Gelelim hayali arkadaş 3-6 yaş. Arkadaşlar 3-6 yaş arasında hayali arkadaş hakikaten normaldir. Yani normaldir ve aslında çocukların zenginliğini gösterir hayali arkadaş. Ya çok yaratıcı bir çocuktur ya da yalnız bir çocuktur. Kardeşi olmayan çocuklarda, anne babası çalışan çocuklarda hayali arkadaş çok fazla görüyoruz biz. Peki kötü bir şey mi? Hayır. 6 yaşına kadar gayet normal bir durumdur ama 6 yaşından sonra hala devam ediyorsa çocukta şizofrenik bir eğilim olduğunun da göstergesi olacaktır. Mesela çok enteresan hikayeler var. E, düşünsenize evde oturuyorsunuz. Yani şimdi ben bu kadar şey biliyorum ama benim çocuğum aynısını yapsa bir iyi saatte olsunlar derim yani hani bir bismillah derim yani. Düşünsene oturuyorsun diyor ki çocuk anne diyor kapı çaldı duydun mu? Kapı çalmıyor halbuki yani. Ve çocuk gidiyor kapıda konuşuyor tamam bir Biriyle konuşuyor kapıda ondan sonra diyor ki anne canıtın geldi biz canıtına yüzmeye gideceğiz. Yani bu hakikaten insanı korkutan bir şey ama biz diyoruz ki bu dönem içerisinde gayet normaldir. Ee, yıllar önce bir tane öğrencimizin çocuğu Ege diye bir çocuk kulakları çınlasın. Bunlar tatile gidiyorlar. Tatilde işte Ege'de biraz yaramaz, Ege durmuyor. İşte diyor Ege dur, Ege yapma, Ege şöyle falan derken 5 e, yaşlarında bir kız çocuğu Ege'ye doğru koşmaya başlıyor. Egeye sarılıyor. İşte Egeyi buldum, Egeyi buldum diye de bağırmaya başlıyor. Meğerse kızın Ege diye hayali arkadaşı varmış, o yüzden de hayaller gerçek oldu misali e, düşünebilirsiniz yani. Durum bu arkadaşlar. Yani hayali arkadaş da normaldir. Çocukların hayal dünyasının çok geniş olmasından kaynaklanıyor. Devam edelim. Kaç olduk? 12 olduk. <gülüyor> Sınavda yine beklediğimiz. Lütfen diğer isimlerini yazın bunların. Parça bütün ilişkisi kuramamak. Parça bütün ilişkisi kuramamak ya da hiyerarşik örgütlenme yokluğu ya da diğer ismiyle sınıf içerme dediğimiz bir kavram var. KPSS'de daha önceden çıktı yine çıkma ihtimali çok yüksek. Aslında arkadaşlar bu Piaget'in yaptığı bir deneyden biliyoruz bu kavramı. Şu şunu ifade eden aslında çocuğun parçayı çocuğun parçayı ilgili bütüne aktaramamasıdır. Şimdi bakın örnekler üzerinden gidelim. Şimdi biz yetişkin insanlar Mesela bitkileri nasıl ayırıyoruz genel olarak? Hani biyoloji olarak değil de. Mesela ağaçlar diyoruz. Ağaç da bir bitkidir. Çiçekler de bir bitkidir. Hatta çiçekleri kendi içinde ayırıyoruz. İşte atıyorum menekşeler, güller. Şimdi biz mesela eşinize çiçek aldınız tamam mı? Şöyle der misiniz ya ben sana hem menekşe aldım hem çiçek aldım hem bitki aldım. Yani hem sana bunu hem bunu aldım demeyiz, değil mi? Yetişkin insanlar çünkü bir çiçeğin yani menekşenin hem çiçek olduğunu bilir, hem de bitki olduğunu bilir. Yani bu bütün bu parçayı bu bütüne ne yapar? Aktarabilir. Ancak çocuklar bunu arkadaşlar yapamıyorlar. Çocuklara sorduğumuzda, sence gül bir çiçek midir diyorsunuz? Ne diyor? Evet. Peki gül bir bitki midir? Hayır, gül bitki değildir diyor. Bakın enteresan değil mi bu? Buradaki sıkıntı ne? Bütüne aktaramıyor. Yani şuna aktarırken maalesef şu bütüne aktaramıyor. Sınavda çıkan soruyu yapalım. Şimdi size Türkiye haritası gibi düşünün bunu. Yani sınavda böyle bir resim yoktu ama daha iyi görün diye anlatıyorum somutlaştırmak için. Ee, soru şöyleydi. Otobüste bir çocukla konuşuyorlar. İşte çocuğa diyor ki nerelisin diye soruyorlar. Çocuk diyor Ankaralıyım. Peki diyor Türkiye'li misin? Yok diyor Türkiye'li değilim diyor. Peki diyor hiç Türkiye'li tanıdın mı diyor. Birkaç tane gördüm diyor. Soru şöyle geldi. Bu durum dedi Piaget'e göre hangi kavramla açıklanır? Şimdi bakın sıkıntı ne? Burası Türkiye değil mi? da nerede Ankara? Ankara burada. Şu an Ankara'dayız. Evet. Ee, şimdi bu da çocuk. Çocuğa sorduklarında nerelisin? Ankara'dayım. Tamam. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Peki çocuk ne yapamıyor? Peki Türkiye'li misin? Hayır Türkiye'li diyelim. Allah aşkına Ankara Türkiye'nin parçası değil mi? Sıkıntı ne? Yine aynı sıkıntı arkadaşlar çocuk bütüne aktaramıyor. Mesela diyorsun ki kediler evcil midir? Evet. Kediler hayvan mıdır? Hayır canım kedi hayvan değildir. Kedi evcildir diyor mesela. Yine bütüne aktaramıyor. Sıkıntı bu. Son bir örnek daha yapalım. Burası çok önemli arkadaşlar soru olarak gelebilir. Mesela sınıfta toplamda 30 kişi olsun. Tamam mı? Bunların 20 tanesi erkek 10 tanesi de kız olsun. Şimdi çocuğa desek ki sınıfta kızlar mı daha çok erkekler mi? Bunu bilir mi? Bilir. Ne der? Erkekler daha çok der. Bak buraya kadar sıkıntı yok. Ama tekrar sorduğumuzda peki sınıfın tamamı mı daha çok yoksa erkekler mi diye sorduğumuzda ne diyorlar? Erkekler. Çünkü neden? Bunun buna ait olduğunu maalesef bütünleştiremiyorlar. Biz buna ne diyoruz? Parça ile bütün arasında ilişki kuramama diyoruz. Devam edelim. Kaç olduk? Devam. <gülüyor> Tek yönlü sıralama. Tek yönlü sıralama dediğimizde tipik bir işlem öncesi dönemi özelliği. Diyoruz ki çocuklar tek bir komuta veya özelliğe göre sıralama yaparken. Birden fazla, birden fazla özellik söz konusu olduğunda. Sıralama yapamazlar. Birden fazla özellik söz konusu olduğunda sıralama yapamazlar. Şöyle ki mesela ben çocuğa rengarenk renk, üçgenler, daireler, kareler versem, kırmızı mavi, yeşil, neyse. Ve çocuğa desem ki bunlar içerisinden bana kırmızı bir şey ver desem. Çocuk bunu yapar mı? Yapar değil mi? Kırmızı üçgen verir, kırmızı daire verir ama bunu yapar. Peki şöyle desem. Bana kırmızıları büyükten küçüğe doğru diz ve bunların renklerini ayır desem yapamaz. O zaman diyoruz ki tek bir özelliğe göre sıralama yaparken... Birden fazla özellik söz konusu olduğunda kafaları karıştığı için sıralama yapamazlar. Devam edelim. Çok önemli bir kavrama geliyoruz. Korunum arkadaşlar. <gülüyor> Pahalarca sınavda çıktı. Çok önemli bir kavram. 14 olduk. korunun kazanamamak. Şimdi işlem öncesi dönemde dikkat ettiyseniz hep olmayan şeyleri konuşuyoruz. Yani çünkü dönem çok sınırlı bir yapıya sahip olduğu için mantık dışı bir e, hani yapı ağır bastığı için genelde Pek çok şey yok zaten dönemde. Ama KPSS de bize neyi soruyor? Olmayan şeyi soruyor. Korunum kazanamamak da bunlardan bir tanesi. Ama ben size ilk önce korunumu tanımlayayım. Korunum ne demek? Bir şeyin... Bir şeyin... Özü değişmedikten sonra... Yan özellikleri... Değişse bile o şeyin hala aynı kaldığını veya kendisi olduğunu bilmektir. O şeyin hala aynı kaldığını veya kendisi olduğunu bilmektir. Arkadaşlar işlem öncesi dönemde korunum hakikaten çok çok önemli bir kavram. Bakın bir şeyin özü değişmedikten sonra diğer özellikleri değişse bile aslında o şey yine nedir? Kendisidir. Mesela Piaget bununla alakalı bir hikaye anlatıyor çocuklara. Bir tarafta 4 yaş grubu, bir tarafta 8 yaş grubu diyor ki biz diyor bir tane atı aldık. Atın diyor kuyruğunu kestik. Atı diyor siyah beyaz çizgilerle boyadık, o artık bir zebra oldu. Atı diyor ormana bıraktık ve diyor onun doğan yavruları da zebra oldular. Sizce diyor bu hikaye doğru mu? İşlem öncesi ne diyor? Tabii ki doğru değil mi? O artık zebra oldu. Ama somut işlem çocukları ne diyorlar? Hayır, o boyanmış bir attır. E dolayısıyla, da ki, dolayısıyla bu ayrımı işlem öncesi çocuklar yapamıyorlar. Ta ki ne zamana kadar? 7 yaşına kadar. 7 yaşından sonra korunum özelliği başlıyor. Şimdi korunumun detaylarını işlem öncesinde anlatacağım. O yüzden arkadaşlar buraya dikkat edelim. Biz korunumun ortaya çıkışına baktığımızda 7 yaşında başlayan korunum özellikleri var. Bir de 11-12 yaşında başlayan korunum özellikleri var. Bunları neden ayrı ayrı konuşuyoruz? Çünkü KPSS sorabilir diye. Bunlardan ilk olarak ortaya çıkan aslında madde korunumu arkadaşlar. Piaget bir tarafta 4 yaş grubu, bir tarafta 8 yaş grubu çocukları alıyor. Elinde bir hamur parçası var. <gülüyor> Hamuru yoğurup şu hale getiriyor. Ve diyor ki değişen bir şey oldu mu? Sizce bunlar hala aynı mı? İşlem öncesi ne der? Hayır bunlar farklı. Peki somut dönem ne der? Bunlar hala aynı. Yine 7 yaşında ortaya çıkan bir korunum özelliği miktar korunumu. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Piaget elini arkadaşlar iki tane kap alıyor. Eşit miktarda su var kaplarda ve bunlar birbirine eşit. Piaget diyor ki bunlar aynı mı? Bütün çocuklar evet diyorlar. Buraya kadar sıkıntı yok. Ama sonra çocukların gözü önünde kaplardan bir tanesini uzun bir kaba boşalttığında... Piaget tekrar soruyor diyor ki sizce bunlar hala aynı mıdır? İşlem öncesi ne diyor? Bunda daha fazla su var. Peki somut dönem ne diyor? Hayır bunlar hala aynı olacaktır. Yine ortaya çıkan korunum 7 yaşında ortaya çıkan korunumlardan bir tanesi sayı korunumu arkadaşlar. Piaget 4 tane bilyeyi şöyle diziyor. Sonra bunların arasını birazcık daha böyle aralıklarla açıyor. Diyor ki sizce bunlar hala aynı mıdır? İşlem öncesi ne diyor? Aynı değildir. Somut dönem ne diyor? Tabii ki aynıdır. Ve son uzunluk korunumu. Bakın Piaget eline bir bakır tel almış ve çocuklara gösteriyor. Sonra da çocukların gözü önünde bakır teli açıyor. Ve diyor ki sizce bunlar hala aynı mıdır? İşlem öncesi aynı değildir diyor. Ama somut dönem diyor ki evet bunlar hala aynıdır. Gelelim 11-12 yaşında ortaya çıkan korunum özelliklerine. Arkadaşlar bunlardan bir tanesi alan korunumu. Alan korunumunda Piaget bir dikdörtgeni alıyor. Bu şekilde gösteriyor. Ondan sonra dikdörtgeni açıyor. Diyor ki sizce Kapladıkları alan hala aynı mıdır? İşlem öncesine der, hayır aynı değildir. Peki somut dönem ne diyor? Evet aynıdır. Ve son olarak da en son çıkan korunum özelliği arkadaşlar hacimdir. Çok daha sonradan başlıyor. İki tane eşit kap var. İçlerinde eşit miktarda su var. İki tane kütlesi aynı ama maddesi farklı olan cisim var. Biri alüminyum olsun, biri şinkols. Piaget bunları atıyor. Sular eşit, maddelerin kütlesi aynı diyor ki taşan sıvının hacmine olur. E şimdi işlem öncesi hakikaten bir şey anlamıyor ama somut dönem çocukları bunu artık cevap verebiliyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar korunumun ortaya çıkışını gösteriyor. Tekrar söylüyorum. İşlem öncesi dönemde Korunum özelliği yoktur ancak somut dönemde ortaya çıkar. Şimdi biraz örnekler yapalım. Ee, hep böyle yiyenlerimden örnek veriyorum ama Tuvalp ile bir gün oturuyoruz. Ee, işte Yemek yedirirken ona köfteleri iki tane köfte istedi ben köfteleri böldüm. Hani ufak şey hani daha kolay yesin diye. Sonra Tuvalp baktı dedi ki teyze dedi ben bu kadar köfteyi nasıl yiyeceğim ben sana iki tane söylemiştim dedi. Şimdi bakın iki tane köfteydi zaten onlar değil mi? Yani değişen bir şey oldu mu? Ben ne yaptım? İki tane köfteyi aldım bu köftelerden şöyle şöyle parçalar ayırdım aslında. Değişen hiçbir şey olmadığı halde işlem öncesi bunu anlayamaz. Gerçi yetişkinlerde de bazen sıkıntı oluyor da mesela diyorsun ki bir kilo demir mi daha ağır bir kilo pamuk mu? Ne diyorlar? Bir kilo demir daha ağır tabii ki falan. Yani evet ayağımıza düştüğünde bir kilo demir daha büyük hasar yaratabilir ama ikisi aslında nedir? Eşittir. Küçükken tabii biz biraz saf çocuklardık belki ondan şu anki kuşak öyle değil de biz küçükken madeni paraların kağıt paradan daha çok olduğuna inanan çocuklardık yani baktığınızda. Şu anki çocuklar kağıt parayı anlıyorlar hatta gülen para istiyorlar. 200 banknot gülen para derken kastettiğim o yani. O yüzden de sıkıntı olabiliyor yani. Şimdi gençler e, alsın bizim için baktığımızda mesela şu da olabilir şu da bir örnektir. İşte çocuğa ufak bardakta e, su verdiğinde bu ya da daha geniş bir bardakta su verdiğinde aynı burada olduğu gibi. Alıp da bardağa, uzun bir bardağa dökersen suyu çocuk onun da değiştiğini düşünüyor. Yani e, dolayısıyla da özü değişmiyor, yan özellikleri değişiyor <gülüyor> ama çocuğun onun tamamıyla değiştiğini düşünmesi korunum özelliğinin olmadığını gösterir. Şimdi burada bir soru daha var halletmemiz gereken. İşlem öncesi dönemde neden korunum yok? İşlem öncesi dönemde hakikaten korunum özelliği yok çünkü e, korunumu ortaya çıkmasına sebep olan mantık ilkeleri de yok. Onları arkadaşlar yazalım bunlardan bir tanesi özdeşlik bir tanesi geçişlilik bir tanesi de ödünleme ya da telafi dediğimiz durumdur. Şimdi özdeşlik nedir? Sen herhangi bir şeye bir şey ekleyip çıkartmadıktan sonra o şey yine kendisidir. Yani A ise A'dır. Bir şey neyse odur. Aynı matematikteki ilkelerden bahsediyoruz, aklın ilkelerinden bahsediyoruz. Şimdi mesela şu hamuru düşünün. Ben bu hamura herhangi bir şey ekleyip çıkarttım mı? Hayır. E dolayısıyla bunların ikisi aslında aynı mıdır? Evet. İşlem öncesi bunu anlar mı? Hayır. Dolayısıyla da özdeşlik mantığı işlem öncesinde olmadığı için biz diyoruz ki korunum yoktur. Bu bir. İkincisi yine bir matematik mantığından bahsediyoruz. AB'den büyüktür. BC'den büyüktür. Öyleyse AC'den büyüktür. Değil mi? Mantık olarak böyledir. İşlem öncesinin bunu anlaması arkadaşlar imkansız. Dolayısıyla da bu özellikte olmadığı için yine korunum yoktur ve son olarak ödünleme ya da telafi. Şöyle diyoruz. Bir yerdeki eksiklik başka bir yerdeki başka bir yerdeki fazlalıkla telafi edilir. Şimdi buraya bakalım. Şöyle düşünün. Bu kabın genişliği ile, bakın bu kabın genişliği ile, bu kabın yani şunun yüksekliği birbirlerini telafi etmiyorlar mı, ediyorlar, e işlem öncesi bunu anlar mı anlaması imkansız. Dolayısıyla da arkadaşlar şu üç tane özellik olmadığı için işlem öncesi dönemde korunun özelliği yoktur dememiz gerekiyor. Evet devam edelim 15 dolaylı gerçeği kavrayamama evet maalesef işlem öncesi çocuklarda hala şeyleri konuşuyoruz olmayan şeylerden bahsediyoruz aslında. Dolaylı gerçekleri de kavrayamıyorlar. Neden? Çünkü işlem öncesi arkadaşlar şu ana odaklıdır. Yani işlem öncesi çocuk için sadece bu an vardır. E dolayısıyla da dolaylı olan durumları çok da fazla algılayamazlar. Şimdi Piaget'in yaptığı deneyleri konuşalım. Piaget çocuklara ilk önce sarı bir araba gösteriyor. Tamam mı? Hatta çizeyim. Yani mu Muazzam araba çizemiyorum ama sizin için... Gerçekten işte böyle bir araba <gülüyor> çizmiş olduk. Şimdi düşünün mesela bu sarı renk bir araba. Çocuklara ilk önce işlem öncesine de somut dönem çocuklarına da aynı arabayı gösteriyor. Diyor ki ne renk? Sarı diyorlar. Sonra Piaget arabanın üzerini kırmızıya boyuyor. Tekrar sorduğunda ya da daha doğrusu kırmızı bir kumaşla kapatıyor... Tekrar sorduğunda diyor ki bu arabanın rengi ne renk? İşlem öncesi ne der? Kırmızı der. Neyi görüyorsa onu söyler. Ama somut işlem çocukları ne diyorlar? O sarıdır. Hani Aslında gerçek rengi sarı olduğunu bilmeleri. Arkadaşlar dolaylı gerçekleri kavrayamadığını gösteriyor. Şöyle düşünün. Ben şu sıranın üzerine eğer yeşil bir örtüyle kapatırsam e ne olacaktır? Çocuk işlem öncesi geldiğinde bu masa ne renk diye sorarsan ne der? Yeşil der ama onun altındaki gerçeği görebilir mi? Göremez. Dolayısıyla da işlem öncesi dönemde dolaylı gerçeği kavramak tabii ki yoktur diyoruz. 16 olduk. Dönüşümsel düşünememe. Dönüşümsel düşünememe dediğimiz durum aslında bundan önce dönüşümsel düşünmeyi de anlatalım. Şöyle tanımlayalım. Dönüşümsel düşünme Geçmiş Bugün Ve gelecek zaman arasında Gelecek zaman arasında Bağlantı ve ilişki kurmaktır Bağlantı ve ilişki kurmaktır Şöyle düşünün Dün Bugün ve yar. Dönüşümsel düşünme eğer buysa, yani dün, bugün, yarın arasında ilişki kurmaksa arkadaşlar, işlem öncesi dönemde dönüşümsel düşünme kesinlikle yoktur. Neden? Çünkü işlem öncesi dönem çocuklarında ilken zaman algısı vardır. Mesela şöyle diyor. Biz oraya yarın gitmiştik ya diyor mesela değil mi? Yarın gitmiştik diyor. E haliyle de çocuklar dün ne yaptı işte ne bileyim yarın ya da bundan 5 sene sonra ne yapacağıyla alakalı fikirleri oluşması çok zordur. E dolayısıyla Piaget diyor ki dönüşümsel düşünme, düşünemezler ve dönüşümsel düşünmenin ortaya çıktığı zaman dilimi ne zamandır? 7 yaşındadır. Yani somut işlemler dönemiyle birlikte Tabii ki dönüşümsel düşünme başlar. Devam edelim, devam edelim. Evet. Kaç olduk? 17 olduk arkadaşlar. İşaretsel işlev. Diğer isimlerini mutlaka yazın. Semiyotik işlev. Ya da simgesel işlev. Bunların hepsi aynı anlama gelir. Şimdi ben size dersin işlem öncesinin başında şöyle bir şey söyledim. Dedim ki 2 yaşındayken ve 6 yaşındayken. 2 yaşında bir çocuğun kullandığı kelime hazinesi nedir? 50 kelimedir. 6 yaşına geldiğinde çocuğun kullandığı kelime nedir? 20 bin kelimedir. E, dolayısıyla şimdi bu açıdan baktığımızda e, diyoruz ki demek ki bu dönemde yani 2-6 yaş arasındaki dönemde ciddi bir dil gelişimi artar. Ve çocuklar bir şeyi görmeseler bile artık ifade edebilirler. Mesela şöyle düşünün. İki yaşındaki bir çocuk için biberonun kaç tane anlamı vardır? Bir tane o da nedir? Mama yemek. Ama iki altı yaş arasındaki çocuklar için biberon arkadaşlar birden fazla anlam ifade eder. Yani siz ona biberonu sorduğunuzda size gayet güzel anlatır. Mesela der ki biberon içine süt de koyarsın, içine su da koyarsın. İçine atıyorum çay da koyarsın gibi gibi. Ya da biberon plastikten olabilir. İşte ne bileyim camdan olabilir. Bunları ifade edebiliyor olmaları işaretsel işleri gösterir. Ve işlem öncesi dönemde hep yapılamayanları anlattık ya aslında işaretsel işlev çocukların yapabildiği bir noktadır. O yüzden bilmekte fayda var. Bir örnek daha yapalım. <gülüyor> ah, Piaget. Arkadaşlar kendisi yaptığı bir deneyde çocuklar yani 2-6 yaş arasındaki çocuklara diyor ki bana diyor portakalı anlatır mısınız diyor. Çocuklar diyorlar ki işte turuncudur, yuvarlaktır, ekşidir, tatlıdır, şöyledir, böyledir. E dolayısıyla gözünün önünde olmasa bile bir çocuğun portakalı ifade edebilmesi neyle alakalıdır? İşaretsel işlevle alakalı bir durum olacaktır. Şimdi toplamda 17 tane konuştuk. 18. özelliğimiz olan özelden özel akıl yürütmeyi de birazdan konuşalım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.